Ses farklı, diyorum, farklı ses farklı yorum 95.1 Farklı ses farklı yorum Özgür Radyo Türkülerde yaşamak Haberleri anlamak Tartışmaları kavramak Kültür sanatıramak. Düşmanın özgürlüğüne varın Özgür Radyo, Özgür Radyo, Özgür Radyo, Özgür Radyo, Özgür. Norör programı başlıyor. Kavbaten. <gülüyor> Esselamunaleyküm. <gülüyor> <Fesabişim>. Merhaba. <gülüyor> <Hi>. Esselamunaleyküm. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sıla. Halkların Demokratik Partisi 27 Ekim 2013 Pazar günü saat 10'dan itibaren Ankara Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonunda büyük kongresini gerçekleştirecek. Bu daha başlangıç demek için bütün halkımızı kongremize bekliyoruz. Bu daha başlangıç. Bu daha başlangıç. Evet sevgili dostlar herkese merhaba. Noror'da yeni bir günde yeni bir programda herkese merhaba. Kişer para diyoruz ve programa başlıyoruz. Bugün e, yanımızda Sarkis Güreh var. E, Sarkis Güreh e, çok e, samimi bir e, sohbet gerçekleştireceğiz. Hoş geldin Sarkis. Kırmadım beni teşekkür ediyorum. Hoş gördük. Para edeceğiz. <gülüyor> e, şimdi... E, Programa, daha doğrusu serkisi olan sohbete başlamadan önce demin de dinlediniz. Önce neyi dinlediniz onu söyleyelim. Dorians ve Arton Manukyan'dan e, Yes adlı parçayı dinlediniz. Bugünkü playlistimizi Serkis Gür'e hazırladı. Biraz daha elektro biraz daha Ermenice paylaştık. <gülüyor> ee, Değişik bir sound e, özellikle e, 95.1 Özgür Radyo e, dinleyicileri için e, programa başlamadan hemen e, yine hatırlatmaları e, yapalım e, programımıza e, nasıl e, ulaşabilirsiniz e, Facebook, Twitter ve Blogspot'ta zaten Noro Özgür Radyo hesaplarından ulaşabilirsiniz bize e, NoroÖzgürRadyo.blogspot.com'dan e, programı bulu. Daha önce de söylemiştik zaten. Ee, bu hafta konuşacağımız, her hafta konuşacağımız konuları azar azar orada paylaşıyoruz program öncesi. Facebook ve Twitter'dan da Nororo Üzgür Radyo yazdığınızda karşınıza biz çıkıyoruz. Ayrıca Üzgür Radyo'ya nasıl ulaşabilirsiniz? E, artı 9 e, Türkiye dışından olanlar için artı 9 kodunu tuşlayarak Türkiye içinden olanlar için de 0216-330-75-91-92 veya 93. E, 0216-330-75-91-92 ya da 93 diyelim ve e, programa e, başlayalım. E, programa başlarken e, Halkların Demokratik Partisi'nin e, bir e, tanıtım cingılı vardı. E, bu hafta sonu pazar günü, önce aslında önce cumartesi günü e, Halkların Demokratik Kongresi'nin 3. olan genel kurulu var. 26 Ekim e, 2013 Cumartesi saat 10'da Kocatipi Kültür Merkezi'nde Ankara'da. Pazar günü saat 10'da ise e, Ankara Ahmet Taner Kışlalı e, Salonu'nda. E, Halkların Demokratik e, Partisi'nin e, birinci e, genel kurulu olacak. Birinci kongresi olacak. E, şimdiden e, tüm dostları buraya davet edelim diyelim ve bunun da çağrısını e, burada yapmış olalım. E, ben de e, katılacağım e, kongreye ve e, partinin e, genel kuruluna. kongrenin genel kuruluna ve partinin kur, e, genel kuruluna. Neyse bunu sürekli karıştırıyorum ben. Neyse evet şeye başlayalım e, programa. E, Programı aslında e, Sarkis Güreğ biraz hani kendini tanıtarak başlasa hı hı. ama ben önce birkaç söz söyleyeyim Sarkis Güreğ ile ilgili. E, Sarkis Güre e, Türkiye'deki Ermeni toplumunun en çok bilinen simalarından biridir aslında. Ha, o kadar olmasa da yani. Çok fazla aslında özellikle toplumun... E, ee, ...kurumları konusunda... ...birçok insan onu tanır çünkü... E, ...gerek Agos'ta, gerekse de Paros'ta... ...yaptığı muhabirlik... ...özellikle toplum sayfalarının hazırlaması... E, ...birçok kişi tarafından tanınmasına <gülüyor> yol açıyor... ...onu söyleyelim... Ee, Ermeni toplum ile ilgili toplumun içinde bir dedikodu bir olay bir şey çıktığında önce Sarkis'e soruyoruz biz ne oldu Sarkis, ne düşünüyorsun bu konuda ne ne oldu ne bitti diye şimdi biraz herkisten yalalım bu kadar. Ya Şu ben. Sonra. Yani kısaca kendimi ta tanıtayım. 1982 İstanbul'da doğumluyum ee, Karagözyan Yatalı Okulu'nda daha sonra da aynı şekilde Yatalı olarak Tıbravan Okulu'nda okudum 2000 yılında mezun oldum 2002'de Ağustos gazetesinde muhabir olarak çalışmaya başladım. Bir kısa dönem işte Hrant'ın vurulup öldürülmesinin daha ben Ağustos'ta değildim. Yani öyle bir yıllık bir ara verdim. Onun dışında yaklaşık dokuz yıl Ağustos emek verdikten sonra şu an daha yine Ermeni, Rum ve Süryani, Musevi cemaatlerin ortak sesi olmaya çalışan bir mecrada. Aylık bir dergide Paros dergisinde muhabir olarak, editör olarak görevimi sürdürüyorum. E, dergimiz yeni bir dergi, iki yıllık bir dergi. O yüzden hani anın anını duymayanlar için e, yani öyle şu an için çok görünür değil ama güzel işler yapan bir dergi. E, daha, daha çok, çok e, azınlıklar tarafından biliniyor. Biliniyor aslında evet. Büyük ya toplumda daha çok biliniyor. Ulusal medyada zaten aslında biraz şu an için öyle olması daha iyi. E, daha çok kültürel haberlere yer veriyoruz. Yaşam sayfalarımız var. E, ve de cemaatlerin ortak konularına değinmeye çalışıyoruz. ...direkt doğrudan politik değil dergi ama tabi sayfalarında onu da yansıtıyor. E, Sayat'ın dediği kadar evet yani Ağustos'ta editör olarak çalıştığım dönemde... E, ...birçok e, tabi doğal olarak hemen hemen her yöneticiyle, toplumun her kesiminden insanla... ...en zengininden en yoksuluna kadar, kılcal damarlarına kadar belki... ...herkesi muhatap oluyorsunuz... ...yani olmak zorundaydık zaten... <Gülüyor> ee, ...biz Agos'ta... ...toplum sayfalarını yaparken... E, ...şuna çok önem verdik... ...evet zaten yani diğer... ...Ermeni mecralarında... ...yöneticilerin sesleri filan duyulu duyuluyor... Ee, ...din adamlarının, kanat önderlerinin... ...biz mümkün olduğu kadar... E, ...sesi duyulmayanların da... ...sesini topluma... E, ...sayfalarımıza yansıtmaya çalıştık... ...bu... E, ...şimdi bu kadar söylüyorum... ...kendimi <gülüyor> tanımıştın... ...evet şimdi... E, ...güncel olaylar var... ...bir hafta bir bayram arası vardı... ...geçen hafta güzel bir playlist <gülüyor> sizlerle birlikteydi... ...zaten... E, ...ilerleyen günlerde de o playlisti... ...nororözgüradyo.blogspot.com'dan paylaşacağım... E, ...burada bir kayıtlar bölümü açtım... ...yavaş yavaş e, program kayıtlarını da... E, ...buradan dinleyebileceksiniz... E, ...facebook, twitter'dan da... E, ...paylaşırız zaten... E, ...bu... E, Gündem e, hazır bayram girdi ama gündem hiç e, bitmedi. E, başta şeyi söyleyelim, e, bir e, duyuru yapalım. E, bu cumartesi bir bir etkinlik daha var, e, bir panel var. Ayrımcı söylem ve sosyal medya üzerine. Ranting Vakfı'nın organize ettiği, e, Profesör Elizabeth Elde ve e, Laszlo Földi'nin e, konuşmacı olduğu bir etkinlik bu. E, ...moderatörler, yardımcı doçan... ...doktor Itır Erhat olacak... ...İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü... ...E1-301'de olacak... ...bu etkinlik... ...saat 10.30'dan 13'e kadar... ...26 Ekim Cumartesi... ...bu Cumartesi İstanbul'da... ...bunda duyurusunu yapalım... ...zaten blogumuzda da... ...bunu görebileceksiniz... ...niye ayrımcı... ...söylen ve sosyal medya... ...aslında biraz da denk geldi... ...çünkü biraz... Bir nefret söylemi vakasından e, başlayacağız e, konuya. Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Akgündüz'ün e, Gezi direnişiyle ilgili sarf ettiği sözler üzerinden başlayacağız konuşmaya bugün Sarkis'le. E, Rektör e, Gezi'nin e, dinsizlerin, sarhoşların ve Ermenilerin işi olduğunu e, söylemiş. Evet. Bunun üzerine biraz e, konuşacağız. E, tam olarak e, aktarmak e, gerekirse hükümetle görüşmek için teşkil edilen komisyona bakarsanız anlayacaksınız. Cami düşmanı mimarlar, komünist sendika liderleri, Müslümanları katleden Esatçılar, Alevlik'ten nasibini almayan ve o adı kullanan dinsizler. Yani kısaca Avrupa'ya hayat yaşayan ailelerin çocukları, Ermeniler gibi Türk ve Müslüman olmayan aile çocukları olması dikkat çekmektedir. Avrupalılar ve buna ilaveten Amerika ve İsrail. Avrupa şu anda belki gezdeki serseriler muvaffak olur diye bayram yapıyor. Böyle bir açıklama e, yapmış ne desek e, e, bilemiyoruz ama e, bunda gündeme almak e, zorundaydık. Çünkü önemli bir okul aslında Rotterdam İslam Üniversitesi evet. e, bu anlamda geçen Nisan ayında imam yetiştirilmesi amacıyla denklik verildi ve e, bu olay ortaya çıkınca da hemen Başbakan Yardımcısı, Hollanda Başbakan Yardımcısı Lodenvik Esher e, hemen bir açıklama istedi Rotterdam İslam Üniversitesi'nden e, bu da hani. Ee, önemli bir şey direkt müdahale etmeleri bu gibi bir e, açıklamaya ee, sen nasıl değerlendiriyorsun sen hani gazetecilik Hı -hı. yaşamında da bir sürü şeyle karşılaştın Hı -hı. böyle nefret söylemi vesaire nasıl değerlendiriyorsun başlayalım sohbetimizi ya, evet, yani Türkiye'de Ermenilerin ya, ötekilerin cümle ötekilerin zaten e, çok hoş anılmadığı toplumun ta en derin katmanlarına kadar bu söyle, şey ayrıcı söylemin Günlük hayatımızda da yer aldığını biliyoruz zaten. O yüzden hani ilk başta böyle çok şaşırmıyorsunuz artık. Bir de zaten 30 yıllık yani bu ülkede yaşayan bir insan olarak bunu her gün her gün olmasa da işte bir defaten duyuyorsunuz. Tabi mesela bunların zaten en bilindiği işte bu mesela aklıma benim ilk etapta ...kendi gezi olarak direkt olarak işte 5 yıl atalay gelmişti bunu duyduktan hemen sonra. Çünkü ...ilk açan, yani olaylar sürerken söyledi. Yani bu işleri Yahudiler organize etti. Lafı olmuştu. Olaylar daha yeni iken köyde Rumlara karşı yapılan bir saldırı var. Ee, parktaki bir toplantıya, forma... ...iki tane Rum e, vatandaşı da gidiyor diye... ...işte Rum Mahalle muhtarının kışkırtmalarından sonra... ...işte kalabalığa yapılan saldırı aklıma geldi. Tabii daha öncesinde de... de e, yani ...aslında bütün hak... ...arayışlarında... E, ...bu arayışlarını... ...baltalamak için... E, ...o, o kismi toplum nazarında... Irtibarsız, ...irtibarsızlaştırmak için... ...yapılan şeylerin... yani ...devlet ve de hükümet tarafından yapılan... ...ilk açıklamana baktığınız zaman... ...hep şunu görüyorsunuz zaten... ...onlar ya Ermenidir ya Hristiyandır... ...yani bizden, Türk ve değildir. bizden değildir... ...Türk ve Müslüman değildir... Türkler ee, Müslümanlar öyle bir şey yapmaz... ...evet yani kesin <gülüyor> öyle... ...ama bu hani... Şu var yani bir Ermenik olarak tabi ben bundan, bundan alınıyorum ya da herhangi bir e, duyarlı her insan e, kimlik konusunda duyarlı insan buna bir tepki gösterir. E, bu şey yani o, olağan. E, şu, ben işte bu hak aramanın baltalanması kısmında hani iki ayrıyorum yani o mevzuyu kafamda. Yani bir, bir Ermenilere hakaret ediyorsunuz bir de bir olağan hak arayışını gö örtbas etmeye çalışıyorsunuz. Yani, bunun tabi bu kadar büyük önemli mevkilere gelmiş insanlar tarafından sürekli tekrar edilmesi her gün yeniden üretilmesi şey sıkıcı usandırıcı ve de artık değişmesinin de yolu da var yani. yani işte bunun siyasi adımları da hani en azından bu demokrasi paketiyle bir nebze atıldı ya da işte bunu da göreceğiz yani gerçekten tamam işte bir paket açıklandığı içinde nefret söyleminin cezalandırıcılığına dair bir hüküm var ama bunların ...bunun da ne kadar... ...uygun olabilir olacağını falan... ...bu tip örneklerle göreceğiz. Ee, yani şimdi... ...sarkis ile konuşuyoruz... Ee, ...sen de biliyorsun aslında hani... ...demokrasi paketi vesaire zaten... hani ...çok parlatıldı ve hemen hı hı. yıldızı söndü. Hı hı. Bu anlamda sen de hani eleştirel yaklaşıyorsun hı hı, biliyorum... E bir taraftan da hani şey de diyorsun hani bu yerlere gelmiş insanların hani bu konuşmalar yapmaları diyorsun da hani şey de var hatırlıyoruz işte ATV'de çıktı başbakan affedersiniz ne rulduğumuz ne Ermenilimiz ne ya, dilimiz kaldı dedi yani aslında yani ee, zaten ülke hani bir başbakanın iki e, dudan <gülüyor> arasına baktığı için hani çok da şey olmuyor. Hatta bununla ilgili amiyane tabirler vardır. İmamlarla ilgili bir benzetme vardır. Şimdi Hı -hı. aklıma tam gelmediyse de dinleyicilerin aklına gelmiştir muhakkak. Yani imam cemaat ilişkisi hani toplumda da kendini gösteriyor aslında. Çok da farklı olmuyor. Doğru söylüyorsun. Ya o demokrasi paketiyle ilgili de yani tabii şu, çok konuşuldu edildi. Hani o ruhban okulunun açılması ee, ...konusu direkt şey oldu... ...hiç dinilmedi... paket yer verilmedi... ...işte cemaat vakıflarının el kullanan mülk dilinin... ...daha... Bir, e, ...kalıcı olarak çözülecek adamlar... ...yer verilmedi vesaire... Ee, ...keza örgütlenme özgürlüğü... ...yani bunu belki daha sonra tekrar... ...örgütlenme özgürlüğünü hı hı. konuşmak isterim... Ee, ...bu eleştirebilir ama hani... ...hani şey de dönüyor işte da ikinci bir paket muhtemelen seçimi seçim takvimi yaklaşınca hayata geçirecek ikinci bir paket daha olacak. Bu az, deyim de yukarıda demin az önce söylediğim şeyler o paketleri alacak filan gibi şeyler de yazıldı çizildi. Bu burada aslında benim demokrasi paketi açıklandıktan sonra gördüğüm şeyler... ...Türkiye'deki ötekiler yani Ermeniler ve diğer azınlıkların rehini olarak bak... Yani ...biz bunu hep söylerdik çünkü rehine olarak tutuluyorsunuz. Bir yandan çünkü mütevkabiliyet ilkesiyle aslında siz Yunanist'taki Türkler, yani oradakiler de bir, bir rehine. Burada, burada biz de bir rehineyiz ve e, hükümet, devlet istediği kadar bize e, hak veriyor. istediği zaman geri alıyor. Bu mantıların devam ettiğini göster gösterdi bence bu Çünkü rehin nedir en nihayetinde eli kolu bağlı işte onu özgürlüğünü gasp eden inisiyatifine kalmış işte istediği zaman su verir istediği zaman yürür burada da aynı, biraz daha iyi şey istediği zaman hakkımızı veriyor işte istediğimiz zaman da haklarımızı gasp edebiliyor bu devlet yani. Bu, bu. Zaten bu haklar verildiğinde de hemen şey açıklaması oldu hani işte bakın orada da e, Yunanistan'daki evet, evet. Türkleri de böyle avantajlar veriyor. Ya da işte Ruhban <gülüyor> Okulu mevzusu oldu. C i̇şte Atina'da da cami isteriz Kor korusu direkt şey yapıyor yani. <gülüyor> e tabi <gülüyor> ya şimdi da... sonra şey de var. Ayasofya. Ayasofya direkt ona görecektim <gülüyor> <gülüyor> ben de zaten Ayasofya'yı şey yapalım falan. Ya aslında şey çok e, bir taraftan da düşünüyorum yani programı yaparken ister istemez öyle bir şey oluyor yani de bir itiraf olsun dinleyenler için hani pro programcı program yapıyor ama dinleyici bundan ne anlıyor ne şey yapıyor ne kadar anlayabiliyor diye. Ama şunu gördüm ki şu anlattığın şeyler aslında Türkiye'de yaşayan hani Özgür Radyo'yu dinlenen tabii ki hani belli bir e, kesim muhalif e, ya da hani dediğin gibi e, farklı etnik kültürlerden oluşan etnik kimliklerden oluşan insanlar farklı e, dinsel ailetleri var ya da e, dinle alakaları yok fark etmiyor zaten bu da. E, bunların hepsinin aslında ortak şeyi bu işte zaten. E, nefret söylemi hani gezi, dinsizlerin, sarhoşların hı hı. ve Ermenilerin işi zaten hani. Ben zaten dedim Ermeni olarak mı şey yapayım, sarhoş olarak mı <gülüyor> biteceğim hadi. Kararsız kaldım orada. İyiymiş bir <gülüyor> <gülüyor> Neyse şimdi. Sarhoşların sesini hiç duyamıyoruz <gülüyor> burada. <yani. gülüyor> Neyse e, şimdi Deti Picasso'dan seçmiştin hı, e, bugün. Evet, evet. Ya ben şunu da söyleyeyim biraz. Ee, şarkıları seçerken böyle yani alışılılık işte Sason yerisinden oyun havaları, Kafkas havaları falan olmasın. Biraz daha bugüne ait bir sesler olsun diye. Ee, biraz böyle rock sound, biraz psychedelic soundlı müzikler seçtim. Umarım Özgür Radyo dinleyicileri hoşuna gider. Evet, e, Detik Picasso'dan Meri'yi dinleyeceğiz. Aslında e, Merik Çayında e, dediği gibi, şarkısında e, dediği gibi hani tam böyle Ermen halk müziğinin hani ortasından çıkmış e, bir e, ezgidir. Ama Detik Picasso'nu ilginç bir hale <gülüyor> e, e, sokmuş bugün diyelim? uyarlamış biraz bugün diyelim. uyarlamış diyelim. Şimdi onu dinleyelim. E, programımız e, kaldığı yerden devam edecek. Evet sevgili dostlar programımız kaldığı yerden devam ediyor. Hemen tekrar e, söyleyelim programa nasıl ulaşabilirsiniz? E, bunu tekrar hatırlatalım. E, Noror Özgür Radyo nokta e, bloğumuz biliyorsunuz. Buradan iletişim forumu var. Hemen sağ tarafta oradan ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca Facebook ve Twitter sayfamız var. Noror Özgür Radyo diye yazarsanız hemen çıkıyor karşınıza. E, telefonla bağlanmak isterseniz de 0216 3375 91 92 veya 93 0216 75 91 92 ya da 93 diyelim ve e, biraz da yeni anayasa sürecine e, değinelim özellikle e, nefret e, söyleminin nefret suçunun e, yasalaşmasıyla birlikte e, Ermenilerin de bazı talepleri vardı onlardan da bahsedelim e, bu anayasa sürecinde. ...nasıl değerlendiriyorsun önce nefret söyleme konusunu ve sonradan talepler üzerine Hı. yoğunlaşalım. Şimdi bu yeni yasa, anayasa hazırlık süreci işte ilk ortaya çıktıktan sonra toplum içerisinde gerçekten çok canlı tartışmalar yaşandı. Tartışmalardan biri Lozan meselesiydi. Lozan'ı aşmak ya da Lozan bir, bir grup Lozan'ı aşmaktan içinde Ağustos'ta bulunduğu bir grup bu. Lozan'ı aşmayı önerdi ve bunu tartıştı. ...bir grupta ...zaten Lozan'daki haklarımız bile bilirmiyor... Ee, ...neyi bunu tartışıyoruz... ...boş bir tartışma olarak ama... Biraz yani daha şey bence... yapabilir misiniz? Hangi gruplar mesela bunlar? Hani nasıl bence... şey yap... ...daha konservatif, <gülüyor> daha muhafazakar... Bir, evet, muhafazakar bir grup... ki ...çünkü Lozan'ı aç... Aş... ...önce şunu anlatayım, bu Lozan'ı açmak derken... ...kastettiğimiz şeylerden biri... ...işte bu e, örgütlenme özgürlüğü... ...ve de... E, ...cemaat, yani toplum yaşamı içerisinde... ...e... Eşit, e, gücün eşit olarak dağıtılması ve karar alma mekanizmalarına her türlü e, kesimden insanların rahatça görüşlerini aktarabilmesiydi. Çünkü bizim cemaatte bu toplumda bu maalesef e, yeterince e, şey yatay bir seyirde ilerlemiyor. Daha ilişkiler daha dikey bir pozisyonda. Hı hı. İşte ruhban sınıfının ve de ...belli bir kesimin, o ruhban sınafa yakın, yakın olan kesimin... ...cemaatin karar alma mekanizmalarında ağırlığı söz konusu. Agos ve onun görüşüne yakın olan daha özgürlükçü bir, daha liberal bir grup... ...bunun değiştirilmesini talep ediyor. İlk tartışma buydu, güzel bir tartışmaydı ve de önemli fikirler ortaya çıktı orada... Bir kere zaten Lozan işte yaklaşık bundan 90 yıl önce yapılmış bir yazılmış bir metin. Günün şartlarına göre bir azınlık tanımı var. Bugün bakıyoruz zaten dünyadaki azınlık tanımı çok değişti. Azınlıkların ihtiyaçları da çok değişti. Kaldı ki e, Türk-Ermeni toplumunda e, yeni bazı taleplerin olması çok doğal. E, i̇kinci olarak e, nasıl bir anayasa istiyoruz konusunun üzerine de ee, ...önemli çalışmalar yapıldı. Üç, i̇ki, üç tane metin yazıldı bu konuda ee, hükümete sunmak üzere. Ee, birisini e, cemaat vakıflarının e, bir araya gelmesine oluşturduğu vakıflar arası dayanışma ve iletişim platformu yazdı. Diğerini de düşünce platformu adı altında bir araya gelen daha akademisyen, sanatçı, aydınlar, e, yazarlar, e, aktivistler diye olarak tabir edebileceğim bir grup. Ee, kalabalık bir grup ee, Ve de halktan görüşler alarak Bunun için forumlar paneller düzenleyerek e, ya bildiği, Yanlış hatırlamıyorsam Dört ayrı e, panel düzenlendi Ki oldukça verim, çok katılım oldu Kalabalık geçti o toplantılar ee, Yani toplumun görüşlerini Kale alarak yani e, Hazırladılar Çünkü diğer diğeri daha böyle masa başında hazırlanmış Bir izni bırakıyordu Orada din, e, Nefret söylemine alakalı olarak aslında biz şeyi tahmin ederdik düşünürdüm ben yani bana sorsalardı ilk herhalde eşitlik özgürlük gibi ya da işte bu mülkiyet hakları gibi gasp edilen malların iadesi gibi şeyler çıkar dedim ama toplumun en çok yaralandığını anladığım şey yani yaralandığı konu yani bu nefret söylemiydi hemen herkes o kadar çok canı yanmıştı ki bu konu hakkında mutlaka ve mutlaka Ermenilere, Hristiyanlara kimliğinden dolayı hakaret edenlerin ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyordu. Sadece cezalandırmak da değil. Aslında daha da ileri bir şey istediler. Yani aslında olması gereken bir şey bu. Bunun önüne geçilmesini istediler. Yani bir şekilde Ermenilerin binlerce yıldır bu topraklarda yaşadığı, bu topraklarda ürettiği, e, onların da kendine ait değerleri olduğunu anlatılması, öğretilmesi, ilkokul, ortaokul, lise kitaplarında bunlara yer verilmesi ve böylece e, empati duygusunun e, herkeste e, oluşmasını sağlamak, sağlamaktı e, taleplerden biri buydu. E, i̇kinci konu tabii eşitlik, e, çünkü e, hayat çok... E, nasıl söyleyeyim? En büyük sıkıntılardan en, biri bu. En büyük sıkıntılardan bu, biri mi? bu. Zaten ee, hani şey Rum'da var. Yani sadece eşitlik sadece Ermenilerle as bir istek değil. Yani evet. bu toplumda hani birçoğumuzun hani eşitlik talebi var. Hani Alevilerinde, Kürtlerinde, hı hı. işçilerinde hani bir eşitlik talebi var zaten. Evet. Çünkü şu da var. Şunu atmaya çalışacağım. Neden çok göç veriyoruz. Bu direkt çok çok eşitlikle alakalı bir şey. Çünkü siz burada Ermen yani Ermeniler olarak bazı meslek gruplarından otomatikman yok yoksunuz. Yani o, o, o meslek gruplarına ait olamıyorsunuz ya. Eğer ve ilginiz varsa, yeteneğiniz varsa yani olsa dahi yapmak istediğiniz şeyler bir şekilde bu devlet ve o politikaları yüzünden, devlet anlayışı yüzünden, bu ırkçılık, ayrımcı bakış yüzünden siz bunlardan mahrum kalabiliyorsunuz. Ya iyi, iyi yapmak istemediğiniz bir iş yapmak zorunda kalıp mutsuz oluyorsunuz, mutsuz bir hayat sürmeye oluyorsunuz... ya da işte sizi başka bir gitmekten başka bir çare bırakmıyor. Yani bu ya mutsuzlukla gitmek arasında bir arada bir şey dayatılıyor size. eşitlik <gülüyor> bu yüzden de çok önemli. E, bu yani Türkiye'de Ermeni toplumun varlığının devam etmesinin en, en başıda koşullarından biri bu eşitliğin sağlanması o, o olacak, olmadı, o yani. Şey, Ağustos'ta geçenlerde bir haber çıktı hani bazı meslekler hani olunmuyor, olamıyor Ermenler üzerine. Em, emniyetten bir aslında geldi geldi gayrümüzümleri polis olmaya davet ediyor. Ben o, yani aslında o, o da hani çok ikinci bileştiği ama nedense bu Ermeni Ermenilerin yapmasının hani yasal olarak değil de bürokratik olarak önlendi ön, önlendiği şeylerden biri olarak hep bu askerlik ya da polislik mevzu çıkıyor. Ben ben de iyi ki olmuyoruz yani niye militarist şeyler <gülüyor> örnek veriyoruz ki yani. <gülüyor> Ee, ne ama bileyim? şey açıklaması o <gülüyor> da komikleri. komik. Sana yani, ciddiler mi tweet <gülüyor> atarak hani gelin polis toplumda deme. Sana hani bu kadar da gayri ciddi yaklaşmasınlar. Ya bir de zaten hani yeterince şey vardır yani ee, şu birdir şu budur vardır yani her toplumdan ee, olduğu gibi evet. yani evet. yani emniyet genel müdürünü Twitter hesabına Twitter atması <gülüyor> <gülüyor> gerek yok biliyoruz biz bir yani kim nedir. ...ne değildir. Bu toplumun <gülüyor> içinde de... E, ...diğer toplumdaki insanlar da... ...biliyordur hakkı. Evet. Ama şöyle bir... ...gerçek var yani. Bu bir şeyi gösteriyor. E, bir de... ...şöyle bir şey olmuştu. Hani... E, Suriye Ortodoks Kişesi İstanbul... ...Metropoliti e, Yusuf Çetin de... ...Süriyani vatandaşlarımız neden emniyette... ...yok şeklinde açıklamalar... E, ...işte... E, ...yapmıştı ve buna... ...hani Hı -hı. E, istinaden... E, ...böyle bir cevap vermişler... Yani tamam işte sen Yusuf Çetin yapmış oldu açıklama kendisini bağlar ama hani dediğin gibi hani olamamaz. ya yani biz olmayalım yine ama hani yani, olmaz yani, aklımızı da almaz sınırlı... ya yani, yani yok diyorum üst düzey bir yargıç niye yok mesela hı hı. bu örnek verim niye bir e, dış işlerinde brokat içlerinde yani brokat bakın Baktığında çöpçü de yok yani ha, yani yani de, yani o da yani. yok yani baktığında hani ben sadece o niye militarist örnekler veriyor sanki böyle bir insanlar diyor ki, bu Ermeni asker olmak için bir şey yapıyor bu kadar yırtınıyor. <gülüyor> yani, çok güzel bir yazı. <gülüyor> evet şey konusunda bu yine anayasa tabiplerine dönüşecek, dönüşecek, dönüşecek olursak bu eğitim konusunda da ciddi bir talep var Ermeni toplumunda. Zaten bu 1936 beyannamesin ...kapsamında birçok mülkeye konulduğu için... ...bu mülklerden... Geli, gel, elde edilen gelirlerle bu okullarımız ayakta kalıyor. İlk taleplerden biri... ...ekonomik olarak bir güvence... ...bu okulların yaşam atılmasına dair... ...bir güvence e, talep ediliyor. İkinci olarak gençlerin kendi inançlarını... ...öf adetlerini... ...dillerini öğrenebileceği ...olanakların yaratılması... ...yani burada kastedilen şey ders materyallerinin... ...hazırlanmasında... Ee, devlet devlet bürokrasisinin içerisinde özel bir bölüm kurulabilir. Ee, daha önce, bunu birkaç ay önce çok kısa bir süre önce e, Tarih Vakfı'nın hazırladığı bir rapor var. Benzer bir talep e, burada da dile getirilmişti. Ee, azınlık okullarına sadece o azınlığın mensup çocukların gidebileceğine dair düzenlemenin kaldırılması. Yani e, Osmanlı döneminde Türkler, Ermeniler e, Rumlar aynı okullarda okuyabiliyorlardı. Bu hakkın tekrar sağlanmasını istenmiş. Cumhuriyet döneminde uzun bir dönem. Süryanler... Bir de Ermeni okullar kabul ediliyorlardı. Hı hı. Ama oradaki mantığıyla daha çok Süriyancı eğitim bilinmemesi üzerinden aslında sadece Hristiyan kimliklerinden dolayı. O zaten apayrı bir konu yani Süriyanlilerin <gülüyor> azınlık sayısı siz Türksünüz deyip okul açma <gülüyor> izinlerinin bilinmemesi uzun yıllar boyunca. Hayır, mülkiyet konusu işte demin de bahsettim bu 36 beyannamesi 36 beyannamesini bilmeyenler için şöyle kısaca özetleyebilirim 1936 yılında vakıflar kanunu çıkarken e, Türkiye'deki bütün vakıflardan bir beyanname isteniyor ve bütün o, o, vakıf, o beyannamelerde herkes el, e, bütün vakıflar sahip olduğu mülkleri teker teker yazıyor. ...1974 yılında Kıbrıs olayları meydana gelirken... ...devlet bu beyannameleri hatırlıyor, raflardan indiriyor ve... ...diyor ki 36'dan sonra bunlar sizin vakıf senetleriniz... ...bu tarihten sonra elde ettiğiniz bütün mülkleriniz... ...ya bana vereceksiniz, ben el koyacağım ya da işte üçüncü sahiplerine iade edeceğim... ...diyerek bunları teker teker gasp etmeye başlıyor. Çok yakın döneme kadar bu gasplar sürdü, ben hatırladım. Büyük bir Taksim'de o zaman İGS mağazasının kullandığı için İGS binası olarak e, bildi, e, bir bina, adlandırılan bir bina vardı. Ve o çok ciddi bir meblağa satılmıştı ama daha sonra e, Surpurgit Hastanesi'nde o bina. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde tam böyle artık şeyken belliyken Türkiye Cumhuriyeti uzlaşma ile şey yaptı. Ve o binayı 4 milyon dolara satmışlardı o zaman için çok büyük bir paraydı yani. Ve ee, bu, bu sadece bir tanesi. Bunun gibi yüzlerce binlerce olan e, bina böylece el değiştirilmiş oldu. Bu, bundaki en büyük e, zararı tabii Ermeni toplumu gördü. Ee, hem bahsettiğim gibi okullarını e, gerekli e, şekilde inleyemediler e, Bu nedenle sürekli öğrenci kaybettiler. E, bugün pek çok Ermeni kendi dilini ana dilini e, çok az konuşabiliyorsa bunlardan biri bu. nedeni bu. E, sağlık konusunda kısaca... Ee, yaşamlarını doğrudan etkileyen toplumsal bütün gereklerini çünkü bu şeylerden karşılıyorlar ihtiyaçlarını hı hı. bu akarlardan bu binalardan elde ettikleri kiralarla sağlıyorlar. Yani burada Çok... şeyi açıklamak gerekiyor çünkü böyle bir yanlış algıda olabiliyor biliyor musunuz Serkis. Yani şöyle ki hani bir gazetede de mesela hani şey yaparken ki mülkiyet hakkı diyor. Yani mülkiyet hakkı deyince aslında evet hani benim de pek hoşuma gitmem yani mülkiyet hakkı üzerinden Şimdi bir şey yapmak. Mülkiyet evet mülk, ama... mülk edinme hakkı ve şey üzerine yani o sosyal danışmanın e, yaratılması için hani şöyle bir şey var e, yoksul öğrenciler için hani Ermeni yoksul öğrenciler için bu vakıflar e, bağışlanmış e, mülk, mülkler zaten <gülüyor> bu mülkler zaten e, şu var yani bu mülkler e, zamanda e, işte atalarımızdan dedelimizden vakıflar adını vakıflara bırakılıyor ki ...oradan elde edilen gelirle... ...işte e, durumu olmayan... ...çocuklar okutulsun... E, ...sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak durumda olanlara... ...bu hizmetler sağlansın... E, ...yine fakir olanların... ...cenazesi kaldırılsın... E, ...bu, bu amaçta tabi bahşetmiş... ...yani bu mülkiyet şahsi ...şahsı mülki değil ...zaten öyle bir Hı -hı. problem de yok... ...yani bunlar bir, bir 60 bin kişilik... ...bugün 60-70 bin kişilik bir cemaatsek... ...her birinin 70 bin kişinin ortak malı... ...ya tabi... Aslında hani toplumsal bir Toplumsal yani bir şeyden sorununu bahsediyoruz. Evet. Yani çünkü e, ciddi anlamda mesela hani e, yoksul öğrenciler için hani böyle bir e, burs imkanı veriyor Ermeni öğrenciler Hı. için. Tabi sadece Ermenilere vermesi ayrı bir e, belki e, konuşmamız gereken tartışmamız gereken bir konu ama hani devletin hani Ermenilerle ilgili hiçbir şey sübvanse etmemesi de ayrı bir e, sıkıntı. E, yaşlılar için hani Hı -hı. ihtiyarlar için ayrıca hani e, yoksullar için e, sağlık hizmeti göremeyecek yoksullar için hani e, bu o, fonları sağlanması dediğin gibi e, bu vakıf mülkleri nedeniyle sebebiyle oluyor. Hani e, bu anlamda sadece şeyde değerlendirmemek lazım. Hani bir, bir kısım hani e, Türkiye'deki e, solun içinde de var. Hani mülkiyet hakkı mülkiyet hakkı pek hani hoş karşılanmıyor doğal olarak. Hani sosyal söylemde ama buradaki mülkiyetin kişiye değil topluma ait olduğunu hı. hani e, daha şey anlatmak gerekiyor evet. belki. Evet bu mülkiyet konusunda geçtiğimiz ay şöyle bir gene bununla direkt bağlantılı. Ee, Yerevan'da bir episkoposlar toplantısı yapıldı. İşte e, 600 yıllardan sonra e, Ermeni kisminin dört merkezi var dünyada e, ve ilk defa bu merkezler bir toplantı bir araya geldi. Bu orada konuşulanlardan kur, konuşulardan konulardan biri de e, Türkiye'de 1915'te de, e, olan e, ve şu anda e, el konulan hatta e, özel kişilerin mülkiyetine geçen onlar tarafından bir milyon iki milyon dolar gibi bir paraya satılan dini merkezlerin kiliselerin, kiliselerin ya da şapellerin işte Fatih Altaylı'nın kilis Altaylı kilisesi işte ya gibi şeylerin e, nasıl e, iade geri alabileceği konusu üzerine bir çalışma başlat başlatmaya karar verdim bu merkeze. Bu bu da aslında işte benzer bir konu. Şimdi e, bugün baktığınız zaman pek çoğu yıkık. Bir kız büyük bir kısmı ahır olarak kullanılmış ama ...bu onlar ahır da olsa bizim için hala belli bir maneviyatı taşıyan ve de bir topluma, bir, bütün hatta artık bütün dünya Ermenilerine ait olmuş bir şeyden bahsediyoruz, yapılan bahsediyoruz. Şimdi yine bu konuyla ilgili yakında daha çok gündemimize gelecek o zaman da işte bu yeni sol daha özgürlükçü olan insanların Desteğine burada ihtiyacımız olacaktır hı hı. E, bu şeyle ilgili Hani e, anayasal e, yeni anayasa ile ilgili Hani bu anlamda e, senin şeyin de yeni yani yerra seçimde yaklaşıyor yani bunun bu e, yeni anayasanın Hani geçeceğini hızlıca 60 paketin geçeceğini düşünüyor musun ya. ve hani bu anlamda ama hani... şey zaten orada <gülüyor> Aslında ...hep ilk baştan beri... ...tartışılan konudan... ...çok uzakta değiliz. Yani 60 madde geçmesi ya da kaç madde üzerinde... ...uzlaşması meselesi falan değil. Burada önem, önemli olan... ...anayasanın... ...nasıl tartışıldığı hala. Yani gene yani işte meclisteki partileri... ...bırakacağız. Ya da işte daha katılımcı, daha herkesin şey yapabileceği bir ortam hala bence sağlanmış değil. Bu bakımdan yerel seçimden ya da genel seçimlerden önce 60 maddenin geçmesi ya da şu mobilden kaç madde üzerinde anlaşılması konusu daha ikinci planda kalıyor. Ee, Peki yani bu, bu da hala bir şey e, mücadele yürütülebilir bence. Sen bir şey söyleyecek Peki hani şeyi nasıl değerlendiriyorsun? Hani bu yerel seçimlerde hani şimdi tabii daha doğmamış çocuğa donda biçmeyelim ama hani Ermenilerin hani bu, bu anayasa ve paket demokratikleşme adı altında söylenen Hı. paketle ilgili hani gerçekten hani gözlerinin boyandığını düşünüyor musun yani? bu paralelde oy verecekler mi? Yani muhtemelen Mustafa Sarıgül adayı olursa birçok Ermeni ona verecektir. Muhtemelen Mustafa Sarıgül'ün belli bir kemik ermeniş tabanı var. Yani o yüzden... Ya da Sırrı Süreyya Önder olursa ona da verecek olan, oy verecek olan Ermeniler vardır ama... Öbür taraftan da bu oyla bu hani yeni demokratikleşme paketlerinin vesairenin, AKP'nin yaptığı... Bu paketlerin hani etkilediğini düşünüyor musun Ermeniler? Ben yani etkilediler. Yani yani bu gezi sürecinde de pek çok Ermeni Vat arkadaşımdan biliyor, biliyorum. Süreci aktif olarak katıldıklarını, eylemlerde, boy gösterdiklerini gördüm. Beraber birçok yere gittik. Ama bu demokratik paketi tabii biz sonuçta öyle yani genel olarak konuşacak olursak yaşlı bir toplumumuz olduğumuz için pek çok kesimi memnun etti. Özellikle andımızın kaldırılması ve de bu nefret söylemini zaten dediğim işte ee, ...en çok canı yakan konusun, konulardan biri oydu. Ee, şey yaptı... E, ...Ermenilerin bir nebze... ...AKP'ye olan bakışında daha ılıman... E, o, ...daha ılımlaştırdı... E, ...daha... E, ...destek... Olumlu. He, on, ...olumlu yansıdı yani Yani şunu diyebiliyor... ...bu kadar e, yıllar boyunca hani Ermeniler... ...baskıya, bu şiddete... ...vuradıkları e, için sanırım... E... Bu ...bugünü dünden daha iyi görüyorlar... Hı -hı. ...bunu söyleyebilirim... ...ama bu şu da demek değil yani... Hala gelecek endişesi taşıyorlar. Ee, yani böyle tabi bu dün zaten çok kısa sürede olacak bir şey değil. Yani Bu tek başına AKP'nin yapacağı, AKP'den beklenden bir şey dedi değil. Sonuçta yaşanan travmalar gerçekten çok can yakıcı. Ve de belleklerimize hep var. Çünkü her birimiz bunu tekrar tekrar yaşıyoruz. İşte bizim listemizde Hrant Dink'i gördü. Anlıyor muyum? Yani bu 90'larda başka, 80'lerde darbe, 70'te millikleri gasp edilmiş, 60'ta memleketten kovulmuş, 55 1950'lerde yağmalanmış, 40'larda bütün servetleri elinden alınmış. Ee, 15'te zaten, zaten, zaten can elim. zaten hani yani ne ne ne söyleyeceğim ki? O yüzden doğru dediğin ha, gibi yani. O yüzden Ermenilerin Türkiye'de gelecek. E, Hayali, ...gelecek gelecek için... ...olumlu düşünmesinin... ...daha belki böyle... E, zaman değil ama... E, ...evet yani bugün... ...dediğim gibi dünden daha iyi görüyorlar... E, ...ve... ...bu gerçekten... ...yani... ...bu rehine anlayışı değişirse... ...yani bu bize böyle... E, ...işte Batı Trakya'lı Türkler karşımıza çıkartılmazsa... ...ya da işte keyfe keder... ...işte Başbakan Erdoğan'ın... ...iki dudağından senin dediğin gibi çıkacak... ...şeylerle, özgürlüklerle değil de gerçek anlamda bir şey olursa... ...değişim, zihniyet değişimi yaşanırsa neden olmasın? Ama bu bu özgürlükler eylemsiz olmuyor. Biz de Ermeniler olarak da daha çok kendimizi gösterip... ...daha çok eylem yapıp, daha çok belki sokaklara çıkıp... ...belki daha çok yazıp çizip hak devam, aramaya devam etmeniz gerekiyor. Evet yavaş yavaş e, programın e, sonuna geliyoruz. Détip Akasoy'la bitireceğiz ama ben e, son ekleyeceğim bir şeyler yoksa e, yavaş yavaş e, duyuruları, baştaki duyuruları hatırlatıp kapatıyorum programı. Ben çok teşekkür ederim bugün buraya davet ettiğin için. Umarım kimseyi kıracak, üzecek. Sürçülü insan ettiysem affola diyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. E, ben e, sevgili dinleyenler tekrar hatırlatayım size. E, Nurur Özgür radyo nokta hafta içinde de ulaşabiliyorsunuz e, programımıza böylece e, konuşacağımız konular birlikte de e, belirleyebiliriz e, Ermenilere dair e, Bununla birlikte Facebook ve Twitter'dan da Nuror Özgür radyo yazdığınızda karşınıza biz çıkıyoruz Buradan da yine e, irtibat halinde olalım e, diyelim e, söyleyelim tekrardan hatırlatalım e, bu Hafta Cumartesi günü saat 10'da Ankara'da Koçatepe Kültür Merkezi'nde Halkların Demokratik Kongresi'nin üçüncü olan genel kurulu var. Ee, hemen ertesinde e, pazar günü ise yine saat 10'da bu sefer Ahmet Taner Kışlağlı Spor Salonu'nda Halkların Demokratik e, Partisi'nin e, genel kurulu olacak, e, kongresi olacak. E, şimdiden buradan davet edelim hepinizi. E, bunun haricinde de Ranting Vakfı'nın düzenlemiş olduğu bir etkinlik var. E, ayrımcı Söylem ve Sosyal Medya üzerine bir panel. E, konuşmacılar Profesör Elizabeth Eide Oslo Üniversitesi'nden. Ve e, Laszlo öldü. o da Avrupa Konseyi'nden. Ayrıca Itır Erhat İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden moderatör olacak e, kendileri. Etkinlik Pazar e, etkinlik pardon, Cumartesi günü e, saat 10.30'dan 13'e kadar İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü'nde. E, buna da e, hepinizi davet etmiş olalım diyelim ve e, programımıza e, son verelim. Programımıza ne ile son veriyoruz? önce de tipikaso'dan kelelao'yla sonra da sona yarla ee, son veriyoruz. Ee, hemen bir düzeltme yapayım öylesi. De tipikaso'dan kelelao'yla e, son veriyoruz programı. Ee, tekrardan teşekkür ediyorum herkese. Ben teşekkür ederim. Hepinize kişerpare, haftaya görüşmek üzere. Kişerpari.